801, numaralı konu, Hazreti Osman, Ebu Ubeyde ve İmran bin Huseyn'in ölüm ve Allah korkusundan toprak olmak istemeleri, evet, Hazreti Osman şöyle buyurmuştur, cennetle cehennem arasında bulunsam da hangisine gireceğimi bilmesem, bunu öğrenmeden önce çürüyüp toprak olmayı isterdim, Ebu Ubeyde bin El Cerrah, R a, şöyle buyurmuştur, bir koç olmayı ve sahiplerimin beni, kesip pişirdikten sonra içinde bulunduğum kabı tertemiz edinceye kadar yemelerini isterdim, yine İmran, İmran bin Husayn, R.A. şöyle demiştir, bir tepe üzerinde toprak olup da çok şiddetli bir fırtına tarafından sağa sola savrulmayı isterdim. İmran bin Husayn, R.A. şöyle buyurmuştur, toprak olup da rüzgarların beni sağa sola savurmasını isterdim.